Merhaba Açık Radyo dinleyicilerim. 2018'in bu ilk biyofilya programını dinlediğiniz için teşekkürler. Benim için heyecan verici bir program. Çünkü her sene meraklı beklediğim profesyonel mutfak şefleriyle yapılan trendler araştırması yayınlandı nihayet. Ulusal Restoran Birliği... Her sene profesyonel e, mutfaklardaki trendleri belirliyor, şeflerle konuşuyorlar. Geçen sene 1300 şefle konuşmuşlardı, bu sene 700 şefle görüşme yapmışlar. Ve yıldızı parlayan e, malzemeleri, konseptleri, içecekleri e, 2018 e, menülerini, e, trendlerini belirlemişler. Bu programda 2018 profesyonel mutfak trendlerine, mutfaklarda daha fazla kullanılan malzemelere, yemek konseptlerine, içeceklere ve... Profesyonel mutfaklarda sürdürülebilirliğe değineceğim Çünkü trendlerden bir tanesi de bu sevindirici Geçen senelerde de vardı ama giderek daha yaygınlaşıyor Nelerle ilgileniyor şefler neler yapıyorlar Önce şeflerin ilk 20'sinden bahsedeyim Aslında 128 tane trend çıkmış Ama burada bir 20 tanesinden bahsetmek istiyorum Listenin en başında Et var vejeteryanlar için ve doğa için çok hoş bir şey olmasa da ve etin farklı şekillerinde kesimi var şimdilerde böyle bir prizmatik kesilmiş Başka böyle bir fıçı şeklinde etler farklı farklı işte yatay elips doğranmış etler moda ve onların pişirme çeşitleri Etlerden sonra listede baktığımda ne görüyorum çeşniler var Bunlar da daha çok kullanılmaya başlanan şeyler Ev yapımı soslar ve baharatlarla hazırlanan çeşniler bunlar Listenin üçüncüsü enteresan, sokak yemeklerinden esinlenerek yapılan yemekler var. Amerika'da epey bir Asya nüfusu var ve onların sokak yemekleri şık restoranların ana menülerinde yer alıyor. Sokaktan esintiler nasıl moda sektörünü etkiliyorsa mutfak trendlerini de etkiliyor. Bizde de Kokoreç Fine Dining çok şık restoranların menülerinde yer alabiliyor İstanbul'da Bebek'te bir restoranda balık ekmeğin modern sunumuna da rastlamıştım Hala menülerinde var e, listenin dördüncüsü etnik kahvaltılıklar. E, Amerika'da dünyanın dört bir yanından gelenler var. Kozmopolit bir yer. Yanlarında lezzetlerini de getiriyorlar. E, yavaş yavaş şefler bu farklı lezzetleri kendi mutfaklarına taşıyorlar, harmanlıyorlar. E, bir de bu lezzetlerin kahvaltı olma hali var tabii. Bizdeki Van e, serpme kahvaltısına e, benziyor. Onun moda olması gibi. Şarküteri ürünleri, peynir çeşitleri, baharatlar... Bu kahvaltılıkların arasında Van kahvaltısından bahsettim. Mesela İstanbul'da bir de rastladığım Antep ve Kilis'in katmeri var. Katmerde yufka zar gibi açılıp içine kaymak pudra şekeri ve fıstık Antep fıstığı konuyor. Kilisler bu katmeri kızartarak yiyorlar. Üzerine de tarçın döküyorlar. Yunanistan'da da bunun benzeri bir şey var. Bugacha deniyor. Bugacha da benzer bir şekilde yapıyor. Böyle yufkayı zar gibi açıyorlar. İçine krema konuyor. Üstüne pudra şekeri serpiliyor. Bir tane de İstanbul'da ne gördüm? O epeydir var. Antakya'nın sürk peyniri. Ve Kıbrıs'ın Hellim peynirleri de var. Gelelim şeflerin 20 mutfak trendi listesindeki 5. sıraya. 5. sırada sürdürülebilir deniz mahsulleri var. Listede bunu görünce Kör Sushi filmi aklıma geldi. Blind Sushi. Bu filmi Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nde izledik. İnternette İngilizcesi var biz festivalde Türkçe altyazıyla izleme fırsatını da bulduk belki yakın zamanda yine Türkçe altyazıyla çıkabilir ama dediğim gibi İngilizcesi de izlenebilir. Ee, film e, kör bir senarist ve gezi yazarının e, dünyanın ilk sürdürülebilir suşi şefiyle birlikte e, dünyayı e, yeni bir açıdan görme e, arayışıyla ilgili e, dalış hikayelerini anlatıyor. Birlikte dalıp yemeklik malzeme topluyorlar kör yazar ve suşi şefi. E, birlikte kıyılarda dolaşıp nesli tükenen canlıları yiyen canlıları toplayarak e, suşi veya menüler yapıyorlar. Asyalı Amerikalı şef Bunlay, e, sürdürülebilir e, yemek hareketinin lideri ve dünyanın ilk sürdürülebilir sushi restoranının sahibi. Restoranı Amerika'da New Haven'da. Kör yazar Ryan Knighton ise görme yetisini 17-18 yaşlarında kaybetmiş filmde hatırladığım kadarıyla. Kendisi gibi aynı hastalık hastalıktan görmeyen birisini radyoda dinlemiş ve çok korkmuş. Çünkü adam sıkıldığından ve yapacak bir şey bulamadığından bahsetmiş radyoda. O yüzden de çok da uyuyormuş. Evet. Bu e, yazarımız da Ryan Knight'ın kendi kendisine söz veriyor bu kişiyi dinleyince radyoda. Diyor ki ben e, asla sıkılmayacağım mutlaka yapacak bir şeyler bulacağım. E, o yüzden de e, gezi yazıları yazıyor veya işte böyle deneysel e, sushi şefle menüler e, hazırlıyor. Görseller şahane 17 dakikalık bu film izlemenizi e, tavsiye ederim. Ee, profesyonel 700 şefle belirlenen e, trendlere geri dönecek olursak Listenin 6. sırasında çocuk menüleri var Restoranlar ve şefler çocuk menülerini ve atıştırmalıkları giderek daha sağlıklı malzemelerden e, yapmaya başlıyorlar Lezzetine de önem veriyorlar e, Çünkü çocuklar veya işte yetişkinler de her sağlıklı şeyi yemiyor Biraz lezzet arayışı var bu menülerde ne var derseniz daha fazla ızgara var, daha fazla tam tahıl ekmeği var, onlardan yapılan sandviçler var. Etnik menüler de çocuk menülerine sızmış durumda. Listenin yedinci sırasında ağır karbonhidratların yerini alan sebzeler var. Mesela hamburgeri düşünün, hamburger ekmeği yerine patates mücveri veya karnabahar mücveri gibi şeyler kullanıyorlar sebzelerden altlık pizza hamuru veya ekmek yapılıyor sebzenin e, dağılmasını önleyen e, malzemeleri e, kullanıyorlar e, pizzanın hamurunu mesela kinoadan yapanlar var karnabahardan yulaftan yapanlar var ekmekler e, havuçlu, brokoli, yağda kızartılarak yapılan cipslerin yerine fırında yapılan veya yağ püskürtülerek yapılan cipsler alıyor. Pancar, turp, nohuttan yapılan cips çeşitleri de artıyor. E, gelelim listenin 8. sırasına. E, bu sırada çok e, kullanmadığımız, çok aşina olmadığımız bitkiler var. Bunların arasında ne var diyecek olursanız. Frenk maydanozu var, yaban kerevizi, selam otu, e, melisa otu, oğul otu gibi bitkiler var. Bunları tavuk, pilav, dip ve diğer bazı yemeklerde kullanıyorlar. 9 ve 10. sırada etnik mutfak ve etnik baharatlar var. Mesela harissa bunlardan birisi. Harissa acı biber, sarımsak ve tuz karışımı bir baharat. Bir diğeri peri peri içinde tuz, şeker, zencefil, tarçın, biber, kekik, sarımsak olan bir baharat karışımı. Öbürü ise çok karışımlı bir baharat. Resal res, al, res Ras el hanut deniyor. Söyleyemedim bile. 20 ile 100 çeşit baharat var. Biraz pahalı bu yüzden. Kuzey Afrika'da fasta özellikle çokça kullanılıyor. Evet. Bir diğer karışım Japonya'dan. İçinde yedi çeşit baharat var. Sishimi. İçinde neler var? Portakal kabuğu, susam, biber gibi şeyler var. Etnik mutfak bana Kopenhag'daki Liyama restoranı hatırlattı. Peru, Bolivya, Ekvador, Şili, Meksiko mutfağından esinlenen müthiş bir restoran burası. Çok lezzetli şeyler var. Tasarımı da enteresan. Kopenhag'da e, sadece Latin Amerika'dan esinlenen 10 tane e, restoran e, sıralanabiliyor. E, şeflerin 11. sırasında Peru mutfağı var. E, Peru'nun kinoasını elinden almak yetmedi herhalde. Bir de bütün mutfağa sardırmış durumdalar. E, Peru mutfağına ev yapımı turşular izliyor. Bizde Hatay kıtlı turşusunu tavsiye ederim. Marketlerde var. Bunun yanı sıra Türkiye'de herkesin müdavim olduğu ve bildiği iyi bir turşucu vardır. E, turşuda da hala sirkeyle mi iyi olur, limonla mı olur tartışması devam ediyor. Özellikle de Münir Özkul'un vefatıyla tekrar postedilmeye başladı o bölüm. Bu filmde Adile Naşit ve Münir Özkul karı kavga ediyorlardı turşucular. Birisi turşunun iyisi limondan, diğeri sirkeden olur diyordu. Kavga öyle büyük, büyüyor ki birbirleriyle uzun süre konuşmuyorlar. Ee, turşuculara soracak olursanız bazı turşuları sirkeden bazılarını limonla yapıyor limondan yapıyorlar ee, turşu meselesi e, probiyotiklerin e, entelektüelize edilmesiyle de tekrar gündeme geldi ee, turşunun doğal bir e, probiyotik olduğu söyleniyor e, şeflerin listesine bakıyorum notlarıma. E, yerli ırk etler de var bu listede. İthal ve hibrit etler yerine yerli hayvanların etlerini tercih ediyorlar bu şefler. Bu da aklıma hemen Amsterdam'da e, Türk kahvesi içmek için girdiğimiz bir kebapçıyı e, hatırlattı. E, i̇çerisi doluydu bayağı. Hem turist hem yerli müşteriler vardı. E, niye bu kadar tercih edildiklerini sordum. E, işimizi iyi yapıyoruz dediler bir de etleri aldıkları yer iyiymiş sordum nereden aldıklarını normal yerli Hollanda kasabından alıyoruz dediler listenin 14. sırasına geldik orada farklı bir dondurma var tay usulü dondurma yapılırken soğutucu üstüne bir saç konuyor saçın üstüne sütle birlikte kakaolu 2-3 bisküvi dökülüyor özellikle de şu bağımlı ...yaratan arasında krema olan yuvarlak kakaolu bisküvilerden. E, bisküviler iki spatula ile küçük e, partiküller kalıncaya kadar parçalanıyor. Sütle birlikte bu saçın üstüne dikdörtgen yayılıyor bu karışım. Ve küçük rulolar halinde saçtan kazınıyor resmen. Ve dondurma kabına koyuyorlar. Üzerine yine kakaolu bisküviden koyarak e, servis yapıyorlar. Evet. Başka neler var? Afrika'dan da lezzetler var. Afrika lezzetleri çocuklar için Afrika lezzetlerini çocuklar için etnik lezzetler izliyor listeyi şöyle takip ediyorum taco teriyaki sushi var 17. sırada donatın geri dönüşü var donatı gündemde tutmak için içini ölgrey likör gibi kremalarla doldurmuşlar klasik donatlar artık yetmiyor ve onu biraz canlandırmaya çalışıyorlar benim için donat seyretmesi güzel olan bir şey renkleri hoş oyuncak gibi ama yemesini çok bilmiyorum çizgi film gibi geliyor bana notlarımla devam edeyim e, buğdaylar var sırada, e, hediklik buğday, karakılçık buğdayı, acı bakla gibi atalık buğdaylar da şeflerin listesinde. E, listede başta dediğim gibi 128 trend sıralanmış ve en düşüğü şeflerin e, %18'i tarafından işaret edilmiş. Hepsi önemli içerik ve konseptler. E, bu trendlerin yanı sıra mutfak konseptleri de saptanmış ee, bu araştırmada. O konseptlere de değineceğim ama konseptlere geçmeden önce bir müzik arası verelim. Ee, yemek çoğu insanı mutlu ediyor, yaşam amacı. Ee, mutluluğu bozmayayım. Ee, Leonard Cohen'den tatlı bir müzik çalalım. Dance Me to the End of Love. Dance me to the end of love Dance me to the end of love Oh, let me see your beauty when the witness says Oh, dancing to the end of love Dancing to the end of Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Leonard Cohen'den dinledik. E, Dance Me to the End of Love. E, 2018'in mutfak klineri trendlerinden bahsediyordum. 700 şefle görüşme yapılmış çok yakın geçmişte parlayan malzemeler konseptler bir de yakın gelecekte yıldızı parlayacak olanları belirlemişler Önceki bölümde 128 trendin 20'sinden bahsettim Şimdi konseptlere geçeyim önümde notlarım var 10 tane trend var mesela bir tanesi en üst sırada yer alan konseptlerden hiper yerellik restoran bahçeleri var yerinde bira yapımı var ev yapımı şeyler var İstanbul'da restoran bahçesi olarak ek biçiye iç var başka aklıma gelen bir yer yok açıkçası Yunanistan'da falan gördüm Avrupa'da ama e, Türkiye'de çok hatırlamıyorum. Birasını yapan yerde da var. E, i̇kinci konsept doğal içerik, doğal malzemeler. Yine buna örnek olarak ek biçiye içi gösterebiliriz. Kendi malzemelerini üretiyor ve ne üretiyorsa onlarla menü hazırlıyorlar. E, değişik bir konsept var veya kelime. Ee, sebze sentrik e, mutfaklar var. Üçüncü sırada e, taze mevsimsel sebzeleri ağırlıklı olarak kullanıyorlar. E, yine buna örnek ek biçiye iç gösterilebilir. E, çevreyi gözetiyorlar. E, sürdürülebilirlik dördüncü sırada Beşinci konsept yerel et ve deniz mahsulleri. Kilometrelerce uzaktan gelen veya ithal hayvan ürünleri kullanmak yerine yereli kullanıyorlar. Mesela Norveç somonu kullanmıyorlar uzaktakiler. Altıncı konsept yerel kaynaklar ve yerel ürünlerle ilgili. Yerel ürünleri e, kullananlar mutlaka var. Belli bir kilometreyi e, aşmadan gelen ürünleri, civarda yetişenleri kullanıyorlar. Yerel üreticileri destekliyorlar. Hatta kendi arka bahçelerinde kullanacaklarını üretiyorlar. E, yedinci konsept sadelik. E, sade restoranlar dekorasyonla tabak süsü veya zorlama tasarım ve malzemelerle hedef şaşırılıyor. İşin özüne odaklanıyorlar. Ee, bizde böyle olan ne var? Esnaf lokantaları var herhalde. Sekizinci ee, konsept. Tarla çiftlik markalı ürünleri kullanan mutfaklar. Ee, başka konseptler de var. Mesela... Koca tabağa tek kişinin bitirmesi yerine paylaşılan ortaya alınan tabaklar. Ee, Tabi Amerikalıları düşünecek olursak bu önemli. Çünkü e, gelen yemek beş kişiyi doyurabilecek bir yemek olabiliyor tek kişi için e, gelen yemek. Bizde zaten meze ve paylaşma kültürü var. Ee, 10. sırada yer alan ve önemli konseptlerden biri e, burundan kuyruğa kadar malzemeleri kullanmak. Yani atıksız ve sorumlu mutfak diyebiliriz. Ee, 11. sırada e, besleyici mutfaklar var. Besin değerlerine önem vererek menüler, yemekler, içecekler hazırlıyorlar ve menülerinde bu besin değerlerine yer veriyorlar. 12. sırada vegan mutfak 13. sırada vejeteryan mutfak var keşke bir de fruteryan olsaymış yere dökülen sebze ve meyveleri yiyenlere fruteryan deniyor diyebiliyorum bunu da restoran ve marketlere sorsak iyice kitlenirler herhalde vejeteryanlığı anlatamadık daha 14. sırada glutensiz mutfak var. 15. beşinci konsept gün boyu süren kahvaltı branş konsepti. Diğer konseptler şöyle sodyum bilinci olan mutfaklar. Tuz az kullanıyorlar veya iyi tuz kullanıyorlar. Konseptlerin arasında eğlenceli oyunlar sunmak da var. Hem yemek yiyip hem oyun oynayabiliyorsunuz. Konseptlerin... Sonunda da moleküler mutfak var. Şeflere bir de tabii değişenlerin yanı sıra klasiklerini vazgeçemediklerini de sormuşlar. Şeflerin vazgeçemeyeceği şeyler arasında istiridye gibi kabuklu deniz mahsulleri baş sırada. Mangal da favorileri arasında. Bacon var. Dördüncü sırada. Tavuk gibi böyle rahat kolay pişirilen yiyecekler var. Beşinci de çocuk yetişkin hemen herkesin sevdiği dondurmayı görmek şaşırtmadı tabii. El yapımı makarna da vazgeçilmeyenler arasında. Makarnayı tacos veya dürüm izliyor. Akdeniz lezzetleri de listeye girmiş. Herhalde zeytin, narinci, pizza, soslar giriyordur Akdeniz lezzetlerine. Şefler çocuklar için meyve suyu ve sütü de bol bol kullanıyorlar. Favoriler arasında bu iki malzeme de var Bir de kahvaltılık malzemeler göze çarpıyor Restoran konseptleri de güzel Şeflere bunları da sormuşlar Restoranlar hayatımızda önemli yaşam alanları haline geldiler. Pek çok yazar, pek çok sosyolog ülkeyi buralardan okumaya çalışıyor. Garsona verilen hizmete, dekorasyona ve yemeklere bakıp ülkeyi anlamaya ve kurtarmaya çalışanlar çok. Oralarda çok çok çokça vakit geçiren yazarları ben okumuyorum açıkçası. Neler var restoran konseptleri arasında? Şefe bağımlı. Şef'in e, inisiyatifinde olan hızlı servis sunan günlük mekanlar var. E, atıkları azaltan mutfaklar, e, yemek kiti hazırlayan yerler var. Malzemeyi gere, e, gereçleri alıp eve götürüp pişiriyorsunuz. E, İstanbul'da da böyle bir yer açıldı. Yemeği birlikte pişiriyorsunuz veya malzemeleri alıp götürüp evde e, tamamlıyorsunuz. E, küçük porsiyon sunan restoranlar da listeye girmiş. E, ticari olarak paylaşılan mekanlar var. Restoran konseptleri arasında pop-up restoranlardan da bahsediyorlar. Bunlar e, geçici mekan tutan, trafik yaratan yerlerde geçici açılan mekanlar Genelde ünlü restoranlar oluyor böyle yerler. Ee, karavanlar şeflerin gözdesi çünkü iyi şefler bir yerden sonra maaşlı çalışmak istemiyorlar. Ee, kendi yerlerini açtıklarında da mal sahibine çalışıyor durumuna düşüyorlar. O yüzden karavanlar şefler için iyi bir çözüm oluyor, uygun. Fiyatlı bir çözüm oluyor e, köpek severler e, köpeğinizle gidebileceğiniz yerler artıyor e, tadım menüsü sunan yerlerde var e, hatırladığım kadarıyla kumbaracı yok şunun başında bir restoran 2-3 tadım menüsü yapıyor ve gayet de güzel Ön ödeme yapılan mekanlar var. Bizde de şehir fırsatı sitelerinde bazı restoranlara ön ödeme yaparak gidip sonradan girebiliyorsunuz. Geniş açık yemek alanları da restoran konseptleri arasında. Bir de tabii yemeklerin yanı sıra. Ee, i̇çecekler de saptanmış. Hem e, alkollü olmayan içecekler hem de alkollü e, içecekler. 2018 klüneri mutfak trendleri arasında e, kahve özellikle barista kahve göze çarpıyor. E, bunların çeşit çeşit olanları var. Buzlu çay çılgınlığı devam ediyor. Gurme, limonata, ev yapımı, diğer içeceklerde içtiğimiz sıvılar arasında önemli paya sahipler. Çay, fonksiyonel çaylar, alkol içermeyen kokteyller var. Bunlara bazen ninja içecekler de deniyor. Enerji veren içecekler daha çok sebzeden yapılıyor. Milkshake'ler ve Kambuça'da yükselen trendlerden. E, kan denedim herhalde. Böyle yine probiyotik ve hafif fizi bir içecek. E, 2018... E Mutfak culinary trendler arasında dünün yenileri diye bir bölüm de var. Çok yakın geçmişte trend olan şeyler. Bu listede de ne var? Kavanozda sunulan yemekler var. Yosun var. Kızartılmış nohut görüyorum. Sakatat. Yumurtalı sandviçler. Popcorn'un ballı, çikolatalı halleri var. Ballı popcorn yiyen bir çocuğu hatırladım. Popcorn'dan soğudum demişti. Alkollü içecekler de mutfak için önemli. Miksoloji bu işin bilimi. Miksoloji de yükselen trendlerden. Alkollü içeceklerde ev yapımı içkiler öne çıkıyor organik olanlar veya yıllanmış içkiler yöresel içkileri de görüyorum zaten bazı içki firmaları o yöreye tümden inisiyatifi bırakıyorlar ve lokal lezzetleri de portföylerine katabiliyorlar craft artizanal kokteyller doğal içerikler önde gidiyor Hazır içkilere gelmişken cheers, sağlığınıza diyerek programı bitireyim. Kumandada Barış'a teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla